Merhaba bu videonun konusu haddini bilmek. Derste anlattığım bir konu olduğu için 3-4 sene önce kendi notlarımdan kopya çekeceğim azıcık İdare edin. Çünkü hani anlatmayalı bayağı olmuş ve güzel bir konu. Her şeyden önce haddini bilmek önemli bir konu. Hat sınır demek yani sınırını bilmek. Haddini bilmeyi biraz biz şey diye düşünürüz. Yani aşağılık adam sen kimsin, höst gibisinden değil. Hat kendi sınırını bilmektir. Ama filozof Epikletos diyor ki Bir insan haddini bir kere aştı mı, yani sınırlarını bir kere geçti mi o insan için sınır artık yoktur. Hemen size anlayacağınız çok güzel bir örnek vereceğim, çok seveceksiniz. Çünkü ben de yapıyorum. Bir bilgisayar oyunda normalde hile yapmazsın, keyifle oynarsın. Ama bir kere hile yaptın mı, diyelim ki mesela e, altın ekleme büyüsü gibi işte çeşitli kodlar vardır oyunda e, ne bileyim mücevher ekler, altın ekler. Bir süre sonra yine yaparsın, yine yaparsın, yine yaparsın. Çünkü bir kere dürüstlük çizgisinin o tarafına geçtin mi kolay kazanmaya Gerisi kolaydır. Had dediğimiz şey yani haddini sınırını bilmek minimum ve maksimumlardadır. Yani senin hayatın şu sınırlar arasındadır. Burası minimumu. Haddini abartmak, az bilmeyi abartmak. Sen eğer çok aşağılık duygusuna, eziklik duygusuna sahipsen kendini çok kompleks olarak eziyorsan ve sen kendini eğer ki el alem ne der hapishanesine soktuysan o ne der, bu ne der, ben çok fazla şunu yapmayayım, ben şunu giymeyeyim ben aman şurada hiç konuşmayayım, cahil olduğumu sanırlar o zaman haddini fazla biliyorsundur ve had zehirlenmesi yaşarsın yani haddini bilmenin bir zehirlenmesi var ama diğer tarafta da haddini bilmemek diye bir şey var yani adamın maksimumu yok ve maksimum olmadığı için bir kayaya çarpana kadar devam ediyor şimdi Burada birkaç tane örnek göstermek istiyorum. Şu an ekranda gördüğünüz araba gördüğünüz gibi sağa sola rahatlıkla makas atarak giderken kaza yapıyor. Bu adam niye kaza yapıyor biliyor musun? Bu adam sınırlarını bilmiyor, haddini bilmiyor. Had ne? Yani sınır dediğimiz şey ne? Ölme, kaybetme, riske girme. İnsan İnsanoğlu kumarı sever. Bir şeyleri riske etmeyi sever. İlla ki bu kumarın işte zarla barutla bilmem neyle oynanması gerekmiyor fişle. Canıyla da kumar oynar parasını bir işe yatırır, onunla da kumar oynar, hoşuna gider. Çünkü risk büyüdükçe alınan başarı veya zevk büyüyecektir eğer başarılı olursan. Ama az önceki maganda gibi sen makas atarak gidip başkalarının hayatını riske atıyorsan o zaman öldüğün zaman da kimse üzülmeyecektir. Bu birinci örnek. İkinci örneği göstereceğim şimdi size, bu biraz uzun bir video. Burada da iki tarafında da hadlerini fazlaca aşmasını göreceksiniz. Had çorbası diye bir şey göreceksiniz. Baştan uyarayım videonun içerisinde bir küfür var, orayı bip'lemeye çalışacağım ama yine de belki anlayabilirsiniz. Ama videoda ben size şöyle anlatacağım, ee, yanılmıyorsam Cumhurbaşkanının koruma aracı yol istiyor ve yol isterken motosiklet şerit değiştirip yani sağdan sola doğru geçip yol vermemeye çalışıyor. Sonra tartışma çıkıyor ve motosiklet kullanan kişiler, normalde onların da tab tabi korunması lazım, onlar da sıkıştırılmaması lazım ama bir motosiklet bir başkasını sıkıştırıyor bu sefer ve aralarında inanılmaz garip bir tartışma başlıyor. Bir motosikletle dur küfür edeyim. Bir sürü motosikletliyiz burada. Rahatım derken iş bakın nereye varıyor. <gülüyor> Abi hani Arabaya hızlı yapıyor. geliyorlar ya, kontrol amaçlı ya. Abi kontrol amaçlı. Bazen haddini bilmezsin çünkü rahatsındır, güvendesindir. Türkiye'de burada en çok gördüğümüz şey trafikte levye ile silahla inen tipler. Bu ülkede kuru sıkı silahtan dolu ölen insan sayısını görseniz haberleri Google'a kuru sıkı yazın bakın neler göreceksiniz. İnanılmaz yüksek bir sayı var. Adam kuru sıkı silah çekiyor. Şimdi size göstereceğim şey ise Ekranda gördüğünüz. Ee, adamın bir tanesi çok yeni olay bu. Bir ay, bir ay falan önce oldu. Ee, emniyet müdürüne, emniyet amirine kuru sıkı silahı gösterip efeleniyor. Sen kimsin bana nasıl yan bakarsın diye. Ondan sonra vink vink vink bir özür dilemesi var. Acırsın yani dersin ki bu insan değil. Ya, bilemesi yoksa şey Ben benim de silahı bahsediyor. gördüm. Ha, de Ondan sonra müdahale ettim. Anladım. Yani ben o ilk etapta anlamadım zaten. Ama sonra baktım ki benim de silah var. Ve onun buradan elimdeki silahla gitmesine izin veremezsiniz. Bana doğru yaptı böyle şey yaptı ama aldık belini ödülü, yaşandı belini ödülü. Şimdi bu adam bu silahı emniyet amirine çektiği gibi sana bana da çekebilir. Ya da bir kadına çekip taciz edebilir. Demek ki adam buna güveniyor. Senin haddini bilmeni sağlayan şey bir nesne nesneyse, paraysa ya da haddini bilmemeni sağlayan. Maddi durumun kötüdür, haddini bilirsin, açılmazsın, borçlanmazsın. Ama haddini bilmezsin oh, saçarsın parayı ya da tam tersi para seni görgüsüz yapar, cahil yapar ama paranın olmadığı yere kaba kuvvet, işte güçlü olma, feodal olma, ayı olma, hayvanlaşma, patatesleşme başlar. Silahı beline takan kendini Polat Alemdar sanır. Maalesef Kurtlar Vazisi bir dizi bayağı bir Polat Alemdar yetiştirdi. Ha, çocuklar da Pikachu deyip camdan atlıyordu ayrı hikaye. Ama haddini bilmenin bir de öğrenilmiş çaresizliği vardır. Şimdi size bir video izleteceğim. Burada umarım kendinizi görmezsiniz. Çünkü hayatta haddinizi bilmenin en kötü tarafı budur. Bakın bir izleyelim. Bakın köpek ne olmuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu kapı yok. Bir de bir kapı yok. Bir de bir kapı yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, gelin. Gelin. Gelin. Hadi bakalım JJ. Come on. Come on. JJ, gelin. Hadi bakalım. Hayır, bir kapı yok. Bir I'm shaking, I'm shaking. Come on daddy, come on. Okay, open the door now. Ready? Ready? Ready? Aaaa! Matematikte bir formule öğretilir. Limit x sonsuza giderken 1 bölü x 0'a gider. Bu ne demek biliyor musun? x senin bilgindir. Bir şeyler öğrenmen genel kültüründür. Eğer bu sonsuza doğru gitmeye başlarsa 1 bölü x yani tersi olan cehaletin 0'a gider. Dünyaya görüşün artar ve haddini daha doğru bilirsin. Umarım ne haddinizi aşıp başkalarının hayatını zehir edersiniz ne de birileri size fazla haddinizi bildirip öğrenilmiş çaresizlik hapishanesinde boğulmazsınız. Güzel bir hayatınızın olmasını ve haddinizi başkalarının belirlememesini tavsiye ederim. Çünkü başkaları hat taşlarınızı duvarlarınızı örüyorsa siz kendi haddiniz ve sığınızı belirleyemiyorsanız durum kötü. Size bir sorum var. Öyle bitireceğim videoyu. Hayatta Siz mi sizin sınırlarınızı belirliyorsunuz, başkalarımı, ya da haddinizi aştığınız çok kötü anılarınız var mı, ilginç anılarınız var mı? Ben Aybüktar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.